dar bir çerçevede kadın. İç donanımı itibarıyla kadın, bir şefkat abidesidir. Şefkati de yaratılış ve tabiatından kaynaklanmaktadır. Bu nezih tabiat, yanlış müdahalelerle kirletilmemişse, hep şefkat düşünür, şefkat söyler, şefkatle oturur kalkar. Bir ömür boyu, Çevresindekileri şefkatle süzer ve herkese kadeh kadeh şefkat içirir. Herkesi şefkatle kucaklayıp, herkese şefkat içirdiği aynı anda, inceliğinin ve içtenliğinin gereği olarak da sürekli ızdırapla yutkunur durur. Bir tül gibi titrer etrafındaki herkesin üzerine, anne babasına, kardeşlerine, arkadaşlarına, ve bütün yakınlarına Tabii mevsimi gelince eşine evlatlarına Paylaşırken onlarla zevki lezzeti neşeyi Güller gibi açar ve çevresine gülücükler yağdırır Görünce de onlarda tasayı kederi Yapraklar gibi sararır, solar Ve hüzünle inler Her zaman güzel şeyler görmek Güzellerle içli dışlı olmak ister ne var ki Bazen umduklarını bulur Bazen de bulamaz Bazen çevresinde rüzgar hep zorlu eser Ve sarsar onun dil bağladığı her şeyi İşte o zaman inler dolaşır dolaştığı her yerde Hafa kanlarla köpürür durur Ve içten içe gözyaşlarıyla soluklanır Bazen de ufkunda türlenen güzelliklerle tıpkı çocuklar gibi sevinir ve herkese kase kase neşeler sunar. Ruh ufku itibarıyla eşini bulmuş ve çocuklarıyla susuzluğunu giderebilmiş bir kadının cennet hurilerinden ve böyle birinin çevresinde örgülenmiş yuvanın da Firdevs'ten farkı yoktur. Herhalde. Böyle bir cennetliğin gölgesinde şefkat yudumluya yudumluya yetişen çocukların da ruhanilerden farkı olmayacaktır. Evet. Böyle bir yuvada neş'et etme bahtiyarlığına ermiş bir fert başı firdevslere ermiş gibi ötelerin neşesiyle yaşar ve çevresine tebessümler yağdırır durur. Böyle bir yuvada tenler ve cesetler ayrı ayrı görünse de, herkese ve her şeye hükmeden can bir tanedir. Her zaman kadından fışkırıp bütün bir yuvayı saran bu can, manen bir büyü, bir ruh gibi her zaman herkesin üzerinde kendini hissettirir. Ve adeta onları bir yerlere yönlendirir. Kalp ufkunu karartmamış, ve ruhunun önü açık mübarek bir kadın aile sistemi içinde tıpkı bir kutup yıldızı gibidir. Hep yerinde durur, kendi etrafında döner. Sistemin diğer üyeleri ise varlıklarını her zaman onun çevresinde şekillendirir ve ona bağlılık içinde hedeflerine yürürler. Evet. Herkesin yuva ile münasebeti muvakkat, sınırlı ve izafidir. Kadınsa başka bir işi olsun olmasın. İçinde şefkat, merhamet, sevgi macununun kaynayıp durduğu mutfağıyla sürekli evinin orta yerinde dimdik ayakta durmakta ve duygularımıza neler ve neler pişirip sunmaktadır. Duygu ve düşünce dünyasıyla sonsuza tam yönelmiş bir kadın, Hiçbir mürşit ve hiçbir muallimin duyuramayacağı şeyleri duyurur ruhlarımıza ve gönüllerimizi zamanın solduramayacağı, kimsenin silemeyeceği en enfes manaların en nefis hatlarıyla süsler. Derken, şu uraltı donanımımız da bizi daha sonraki hayatımızda dünyaları peyleyebileceğimiz ne potansiyel zenginliklere ulaştırır. Biz hemen her zaman böyle yetkin insanı, kamile bir kadının huzurunda, ruhlarımıza ötelerin merhamet, şefkat ve şiirinin döküldüğünü duyar gibi olur ve içimizin derinliklerinde hep uhreviyleşmenin neşvesiyle ürpeririz. Bize göre kadın hususuyla da analık buğduyla semalar kadar derin, ve gönlünde göklerin yıldızları kadar duyguların, düşüncelerin köpürüp durduğu bir his ve merhamet yumağıdır. O her zaman acı tatlı, talihiyle uyumlu, sevinçleriyle, kederleriyle barışık, neşeyle, tasayla iç içe, kine, nefrete kapalı, her haliyle ihya ve imar peşinde ve yeryüzünde, İlahi hilafetin en saf mayası, insani inceliğin de adeta özü ve füsaresidir. Bilhassa inancı ve sonsuzluk düşüncesiyle, gönül kapılarını ebediyetlere aralamış vahtiyar bir kadın, madde ve mananın, cisim ve ruhun birleşik alemi diyebileceğimiz sihirli bir noktada, tasavvurlar üstü öylesine parlak bir konuma maliktir ki, bunun ötesinde O'na vereceğimiz en yüksek payeler ve makamlar dahi, O'nun güneşler gibi parıldayan gerçek değerleri yanında, yeri, konumu ve mazhariyetleri adına mübalağalara girilerek hakiki haline gölge düşürüldüğü için, sönük birer mum mesabesinde kalırlar. Bizim düşünce dünyamız ve değerler atlasımızda kadın, Hilkat hadisesinin en önemli rengi, insanlık aleminin en bereketli ve sihirli rüknü, Evlerimizde cennet güzelliklerinin kusursuz bir iz düşümü, Varlık ve bekamızın da en sağlam teminatıdır. O yaratılmadan önce Adem Nebi yalnız, Ekosistem ruhsuz, insanoğlu inkiraza teslim, Yuva ağaç kovuğundan farksız bir in ve insan da kendi ömür fanusunun mahpusuydu. Onunla ikinci bir kutup oluştu ve kutuplar birbirine bağlandı. Varlık yeni ve farklı bir sesle bir görüntüyle şenlendi. Yaratılış tamamlanma betiresine girdi ve yalnız insan da bir neve dönüşerek kainatın en ehemmiyetli bir unsuru haline geldi. Geldi ve işine değerler üstü değer kazandırdı. Gerçi kadın fizyoloji ve psikoloji açısından farklı bir tabiata sahip ve ayrı özellikleri haizdir ama bu erkeğin kadından üstün ya da kadının erkekten aşağı olması manasına gelmez. Kadını erkeği havadaki azot ve oksijen şeklinde düşünecek olursak, her ikisi de hususi yerleri, konumları itibariyle fevkalade önemlidirler ve aynı ölçüde birbirlerine muhtaçtırlar. Havadaki unsurları birbiriyle mukayese ederek azot daha kıymetlidir ya da oksijen daha faydalıdır mülahazası ne ölçüde abesse, Kadın erkek arasında bu türlü mukayeselere girmek de o ölçüde bir münasebetsizliktir. Evet, kadın erkek, yaratılış ve dünyadaki misyonları açısından birbirlerinden farksızdırlar ve bir vahidin birbirine muhtaç iki ayrı yüzü gibidirler. Zen merde, civan pire, keman da tirine muhtaç. Eczai cihan cümleten birbirine muhtaç. Ama acaba kadın dünyanın her yerinde ve her zaman bu ölçüdeki değerleriyle tanınabildi mi? Hiç zannetmiyorum. İşte muhterem Şefik Candan küçük alıntılarla bir kısım örnekler. Dünyanın bir bölümünde o hiçbir zaman evlenme, miras ve diğer insani hakların ...en küçüğüne dahi sahip olamadı. Herhangi bir hakka sahip olmak bir yana o... ...kasırgadan, ölümden, yılandan, zehirden daha zararlı bir yaratıktı. Vedalardaki onun fotoğrafından gördüklerimiz bunlar. Bir başka zabiye'den aynı bölgede o... ...hislerine tabi bir mahluk gibi görülüyor... ...kendisine bakılıp görülmemesi lazım geldiği vurgulanıyor... Bakıp görme mecburiyetinde kalınınca da kendisiyle konuşulmaması, konuşulunca da uzakta durulması esas alınıyordu ki, bu da ile amenda arasında geçen konuşmadan süzülüp çıkardığımız resimde bunlar apaçık. Bir başka coğrafyada erkek ailenin mutlak hakimi, kızlarsa evlerde hizmetçi konumunda birer zavallı, ...hatta bazen babaları tarafından satılan birer esir gibidirler. Aslında onlar böyle bir muameleye müstahaktılar... ...zira kadın, Adem'i aldatmış ve onu kötülüğe sevk etmişti. Bu açıdan da o mutlak melun sayılmalıydı. Bazı İsrail kaynakları itibariyle kadın hakkında biçilen hüküm de bu çerçevede. Diğer bir dünyada ise o insan sayılmıyor, kendisine isim verilmiyor bir, iki, üç diye hitap ediliyor, hatta bazen domuz gibi görülüyordu. Bu mide bulandıran tablo da eski Çin'de. Daha başka bir alemde ise o, çocuk yapan bir makine ve ortamalı değersiz bir meta idi. Yunan ve Roma'ya ait bu yaklaşımda, edebimize takılıp dışarıda kalan daha başka mülahazalar da var. Şu sözler de işte bu kültürün devasa düşünürlerine ait. Kadın cehennemin kapısıdır ve o bir maldır. Eflatun'un düşüncesi diye kayıtlı. Kadın yaratılış itibariyle yarım kalmış bir erkektir. Bu da Aristo'ya ait. Kadın erkekler büyük işler başarmasın diye yaratılmıştır. O yaratılmasaydı erkekler tanrılaşabilirlerdi. Çiçero, kadını aşağılayıcı benzer yaklaşımlar daha sonra da devam etmiştir. 8. Henry dönemine kadar, 1509-1547, kadın cennette ilk günahın işlenmesine sebebiyet verdiği için İncil'e el süremezdi. İşte bu atmosferde şu kabil mülahazalar çok yaygındı. Kadın haşa bir hilkat hatasıdır. Yitirilmiş cennet yazarı Milton. Bir azizin ağzından dökülen şu sözler fevkalade ürperticidir. Eğer kadınlar ahirette cinsi duygularıyla dirilecek olurlarsa, korkarım orada da erkekleri baştan çıkarırlar. Dilerim bu, Saint Augustine bir isnat olsun. Modern çağlarda da kadını karalama hep aynı çizgide devam etmiştir. Nietzsche, kadınla konuşacağın zaman kırbaca elini almayı unutma diyerek adeta bir dünyanın düşüncesine tercüman oluyordu. Leon Tolstoy evlilikle alakalı hatıra defterinde, ''Evlendiğim için çok mutluyum, yuva saadeti bir güneş gibi ruhumu aydınlatıyor.'' diyordu ki, bunlar yerinde ve doğru sözlerdi. Ama bir süre sonra yazdığı bir romanında roman kahramanını ''Aa sakın evlenme! Eşin ortaya iyi bir eser koymana engeller. Alakalarını baskı altına alır ve seni aşağı ve sıradan bir varlık haline getirir. O bayağı bir varlık olduğu için kocasının ruhunu da bayağılaştırıp alçaltmak ister.'' şeklinde konuşturarak kadınlar hakkında gerçekten ne düşündüğünü açıkça ortaya koyulmuştu. İslam'ın ilk zuhur ettiği Arap Yarımadası'nda cahiliye dönemi itibariyle durum aynıydı. Kadının dünyaya gelişi de, büyümesi ve büyütülmesi de ve daha sonra evlenmesi de tamamen birer trajediydi. Kız çocukları bir taraftan ailenin sırtında birer yük kabul edilir, diğer yandan da mevcudiyetleri birer ar vesilesi sayılarak bazı bölgeler itibariyle diri diri toprağa verilirlerdi. Topyekün insanlığa ebedi var olmanın mesajlarıyla gelen İslam, toplum tarafından kadının gasp edilmiş haklarını da istirdat ederek, onu açıkça sıyanet altına alan ve bu hususta sağlam kurallar vaz eden ilk dindir. Kur'an, erkeklerin kadınlar üzerinde bazı hakları olduğu gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır, fermanıyla herhangi bir yoruma meydan bırakmayacak şekilde bu gerçeği vurgular ve kadını yaratılış planındaki konumuna yükseltir. Veda hutbesinde insanlığın iftihar tablosu, ''Size kadınların hukukunu gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanıza öğütlerim. Kadınlar size Allah'ın emanetidirler.'' buyurur kadının hemen bütün dünyada bir meta gibi alınıp satıldığı o meş'um dönemde, onları saygı duyulacak bir konuma yükseltmek, kadınlık alemi için önemli bir tarihi hadisedir. Kur'an ve sünnette kadının konumu ve hakları o kadar net ve açık vurgulanır ki, onun İslam'la esaretten kurtulduğunu söylersek, zannediyorum mübalağada bulunmuş olmayız. Zaten, bütün bir insaf dünyası da kadın konusunda böyle düşünmektedir. İslam dünyasındaki yazarların pek çoğunun tanıyıp başvurduğu Demon Bain Kur'an kadın hakları konusunda şimdiki Avrupa kanunlarının getirdiği esaslardan daha müsait esaslar getirmiştirler. Tanınmış bir diğer araştırmacı olan Stanley Lane Poole'sa ''İslamiyetin kadın hakları konusunda yaptığı değişiklikleri hiçbir kanun vazığı yapamamıştır.'' diyerek, önemli bir itirafta bulunur. O baltta, ''Aynı mülahazaları paylaşmasa'' dediğinde, ''Kadınları esaretten kurtarıp, onlara mahrum edildikleri hakları iade ancak İslamiyetle gerçekleştirilebilmiştir.'' der ki, bir kadirşin hastalık ifadesidir. Evet, Allah kadını başka değil erkeğe eş olarak yarattı. Adem havasız, Havva da ademsiz olamazdı. Bu ilk çift hem yaratıcı adına hem de varlık hesabına ayinedarlık ve tercümanlık gibi önemli bir vazife ile vazifelendirilmişlerdi. İki ceset bir ruh gibiydiler. Ve bir hakikatin ayrı ayrı iki yüzünü temsil ediyorlardı. Zamanla kaba anlayış ve hoyrat düşünce bu birliği bozdu. Onun bozulmasıyla da hem aile düzeni hem de içtimai nizam bozuldu. Aslında İbni Farid'in da dediği gibi kadının güzelliği de erkeğin güzelliği de güzeller güzeli yaratıcının cemalinden birer parıltıydı. Bu iki hilkat harikasının birbirlerini kendi konumlarında kabul edip el ele ve omuz omuza bulunmaları, onları olduklarının ötesinde ayrı bir güzelliğe ulaştırıyordu. Yaratılış planıyla belirlenmiş bulunan çerçevenin dışındaki farklı yorumlar ve takdirlerse, onları çirkinleştiriyor, koyratlaştırıyor ve bilhassa güzellik ve endamın en anlamlı yanı, hissi mücerret olması itibariyle, Hak cemalinin çok buğutlu bir aynası sayılan kadın, Beşeri tabiatının kesif renkleriyle kendi kendini matlaştırıyor ve her şeyi cismaniyete bağlayarak o önemli ayinedarlık vazifesini daraltıyor ve adeta bir fitne vesilesi haline getiriyordu ki, ona fitne denmesi de bu özel tavrı itibariyle olsa gerek. Evet, kadın kendi derinliklerinin şuurunda olup, ve kendi tabiatının sınırları içinde kaldığı sürece varlığın özündeki güzellikleri aksettiren öyle mücella bir ayna haline gelecektir ki meşru çerçevede ona doğru bakıp doğru düşünebilenler bir hamlede cismaniyetlerinin karanlıklarından kurtulur, hakkın güzelliklerini temaşa ufkuna yükselir ve gönüllerine afitab-ı hüsn akıbet eyler üful, ben muhibbi la yezalim, la uhibbul afilin, dedirtirler.